Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Muharrem ayının 11. gününün gecesi. Artık 12'ye girdik. Kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Aylardan Muharrem olunca bizim üç tane temel gündemimiz olmalı. Bunlardan bir tanesi takvim bilincidir. Bir tanesi hicret şuurudur. Bir diğeri ise Kerbela dersidir. Çünkü Muharrem ayı içinde taşıdığı ruhla bize bu üç mesajı da verir. Her birine ayrı ayrı değinmek gerekir, takvim bilinci nedir, nasıl anlaşılmalı, bir Müslüman'ın dünyasında takvim nerede evet. durmalı, bu ayrı bir bahsin, ayrı bir meclisin konusu. Mesele hicret olduğu zaman bakın hicret şuuru dedik, demek ki burada tarihsel anlamda bir hicretten değil, hayatlara taşınması gereken bir şuurdan bahsediliyor. O da ayrıca ele alınmalıdır. Üçüncü mesaj Kerbela dersidir ki... Kerbela hem bir derstir... ...hem de derin bir derttir. O da ayrıca ele alınmalıdır. Üzerinde ciddi bir biçimde durulmalıdır. Ve anlaşılmaya çalışılmalıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güzide torunu... ...cennet gençlerinin efendisi koklamaya, kıymaya kıymadığı, koklamaya kıymadığı o güzide torunu Hicri 61'de o bela toprağında şehadet şerbetini içerken Hazreti Hüseyin oraya varmadan önce de Aşura bilinirdi. Oraya varmadan önce de o toprağın adı Kerbelaydı tarihleri bu manada karıştırdığımız zaman bu bilgiyi çok net bir biçimde görürüz. Aşura dediğimiz Muharrem'in 10. günü aslında insanlığın ortak bir bayramıdır. Hicri 61'e kadar da böyle oldu. Ama ne zaman ki Hicri 61'de yürekleri dağlayan o elim hadise yaşandı, artık bayram unutuldu. Farklı bir biçimde Aşura İhya edilmeye çalışıldı. Bizde yas yok, matem de yok. Bunu biz bir yas olarak, matem olarak ele almayız. Ama burada biz bir dert olarak, bir ders olarak ele almalı ve meseleyi bu çerçeveden değerlendirmeliyiz. Çok ilginçtir, Kur'an'ımız adeta zihnimize çaka çaka, tarih şöyle okunmalı. Demiş olmasına rağmen tarih ibret ve örnek nazarıyla okunmalı ancak böyle okunursa istifade elde edilir denilmiş olmasına rağmen bir tarih kitabı olmamasına rağmen üçte ikisi tarihi malumatla dolu olan aziz kitabımız her ayetiyle bu manada bize mesajlar vermesine rağmen biz almamışız birçok şey almadığımız gibi bunu da almamışız. Eğer Kur'an'ın ruhuyla tarihi okusaydık, bugün tarih bizi bölüp parçalayan bir vesile olmazdı. Bugün bakın tarihi meseleleri konuşmaya başladığımız zaman farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ve bu farklılık İslam dünyasını, İslam toplumlarını tarihte yaşanmış bir hadise üzerinden parçalıyor. Ama biz o bilinçle okusaydık tarih bizi birleştirirdi, vahdet ederdi tevhidin etrafında vahdet ederdi. Dolayısıyla biz bu çerçeveden meseleye bakmalı ve tarih bilincimizi de bu manada Kur'an'la yeniden donatmalı, inşa etmeli. İster Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan önceki süreç olsun ister Efendimiz'in yaşadığı o kutlu hayat olsun ister Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın Hazreti Ebubekire Bekir'e miras bıraktığı o aziz İslam'ın devlet haline geldiği sistemin ta Hazreti Hasan dönemine kadarki süreci olsun ki o sürecin tamamının adı imamet çizgisidir. İsterse o çizgiden sapılıp da saltanata doğru kayma olsun ve o günden bugüne kadar gelen süreç olsun. Eğer biz o şuuru gerçek manada donanmış olsaydık bugün bambaşka bir biçimde bundan istifade ederdik. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Kerbela gerçekten zor bir ders. Ben kaçıyorum da anlatmamaya. Millet benim çok anlattığımı zannediyor ama... ...tarih denk gelince de anlatmadan geçemiyorum. Ama ben tarih denk gelmesin. Cumartesinin üzerinden şöyle bir geçsin de... ...ben de bu sene Kerbela'yı anlatmayayım diye içimden geçiriyorum. Ama denk gelince de yapacak bir şey yok. Gerçek manada anlatabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. İstifadeye hasıl olsun... İnşallah buradan alacaklarımızı alarak, yeniden kerbelalar yaşamama adına bir bilinci kuşanarak bu meclisten ayrılmak hepimize nasip olsun. Aziz kardeşlerim, tarihin aktörü insandır. Kur'an'ımız da bu manada insanı nazarımıza verirken iyi olan, müspet çizgide olan, hak damarı temsil eden bu damara... Örnek nazarıyla bakın der. Ama bu tarafta da tam zıttı bir damar vardır. Batıl damarı. Burası menfi damardır. Yanlışlar burada vardır. Bu yanlışlara da ibret nazarıyla bakın der. Yani burayı okuyun da burayı okumayın yok. Burayı da okuyun, burayı da okuyun. Ama nereyi okursanız okuyun. Eğer çizgi hak ise bu çizgiyi Örnek nazarıyla okuyun. Eğer çizgi batıl bir çizgi ise, yanlış bir çizgi ise, burayı da ibret nazarıyla okuyun. Biz de böyle yapacağız. Peki Kerbelaya bu çerçeveden bakarsak, hak çizgide kim duruyor? Hazreti Hüseyin. O halde dersimizin de serlevhası olan o cümleyi hatırlayalım mı? Mücadelenin eşsiz kahramanı Hazreti Hüseyin. Bu tarafta bu meselenin batıl çizgisinde kim duruyor? Yezid. Peki biz Yezid'i hangi çerçeveden ele almalıyız? Asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. Bir bu tarafta bir bu tarafta iki tane temel serlevhayı belirledik. Peki Kerbela dediğimiz o hadise yani bir öncesi var öncesi süreci var ki kısmen ben değineceğim bir o hadisenin yaşandığı süreç var bir de hadisenin sonrasındaki bir süreç var özellikle Emevileri son dönemlerine doğru yaşanan hadiseler bu hadiselerin tamamını yani yaklaşık bir 20 yıllık süreci dikkate aldığımız zaman birçok şahsiyet okuruz gerek bu çizgiye uygun hareket eden gerek bu çizgiye uygun hareket eden ben akıllarınızda kalsın Biraz daha isimler üzerinden mesajlar tam olarak anlaşılsın. Biraz da ben de meramımı doğru bir biçimde ifade edeyim diye haktan batıla doğru size 10 tane isim vermek istiyorum. 10 isim üzerinden de bugün Kerbela dersini kısmen olsun biraz anlamaya çalışacağız beraberce. Batıl çizgisinde ashabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. İkinci sırada dünyevi hesapların en kötü örneği Ubeydullah İbni Ziyad. Üçüncü sırada ganimet sevdasının en şeytani misali Şimir İbni Zilcevşen. Dördüncü sırada makam düşkünlüğünün en acı hali Ömer İbni Sa'd. Beşinci sırada menfaat perestliğin en düşük durumu Havli İbni Yezid menfi ta tarafın menfi çizginin beş ismi tekrar edeceğim için yazanlar daha rahat yazabilecekler. Gelin müsbet damara yani hak çizgiye oradan da Hazreti Hüseyin'e doğru yürüyecek şekilde düzenleme yapalım. Hatadan dönmenin güzel bir örneği Hürbin bin Yezid. Şehadeti sevdası kılan yiğit Züheyr İbni Kayn, şahitler kervanının mensubu Ali İbni Hüseyin, İzzetin abidevi ismi Zeynep binti Ali, mücadelenin eşsiz kahramanı Hüseyin bin Ali. Selam olsun mu müspet çizgide olan bu güzel isimlere Allah selamlarımızı ulaştırsın hiçbir şey unutmuyor Rabbimiz unutturmuyor da bakın ister hak olsun ister batıl olsun ister müspet olsun ister menfi olsun Allah unutmuyor unutturmuyor Biz 1300 küsür sene sonra bile bir gece bu 10 tane ismi andıksa onların ibret nazarıyla hayatlarını okuduksa, Müspet çizgide olanların müspet manada örnek olarak hayatlarını okuduksa buradan da bize bir mesaj var. Birileri de bizim menkıbemizi okuyacak benim aziz kardeşlerim. Bundan hiçbir zaman geri durmayın. Bizlileri de bizim menkıbelerimizi yıllar sonra okunacak. Elbette biz okunsun diye yapmayız Allah için yaparız. Ama Allah unutmaz, unutturmaz bunu da bizim unutmamız lazım. Şimdi gelin bu 10 tane şahıs üzerinden bazı meseleleri duymaya çalışalım. Asabiyetin en büyük kurbanı Yezid bin Muaviye. Onun ocağını batıran şey asabiyetti. Benim ailem, benim kabilem, benim kavmim, benim soyum, benim atam, benim çocuklarım dediği için başına bu işler geldi. Eğer bunu demeseydi belki de birçok şeyi yapmayacaktı. Evet dünyevi menfaat onda da üst düzeydedir. Saltanatı elde etmek için bazı şeyleri daha farklı bir biçimde elde etmek için bazı şeyler yapmıştır. Ama Yezid'in ocağını batıran en büyük şey asabiyetti ki işte onun için sallallahu aleyhi ve sellem asabiyete çağıran bizden değildir. Asabiyet uğrunda kavga veren bizden değildir. Asabiyet uğrunda ölen bizden değildir diyerek bu işin tehlikesine dikkat çekmişti. Yezid'in hayatını öyle uzun uzun size anlatacak değilim. Ama birkaç şeyi söyleyeyim İbret nazarıyla okuyoruz ya bunu bilelim. Hicri 26'da Şam'da doğuyor. Hazreti Hüseyin'den 22 yaş küçük. Hazreti Hüseyin. Kerbela'ya geldiği zaman 57 yaşında o ise 35 yaşında. O Şam'da o günler ama 35 yaşlarında. Ve bu işin bir yönüyle bu noktaya gelmesinin en büyük müsebbibi odur. Neyi hedefliyordu? Kendisine Ehli Beyti ve Ehli Beyt'in o gün en gözde ismi olan Hazreti Hüseyin'i saltanatının devamiyeti açısından tehlike olarak görüyordu. Ne yapıp yapıp? Hüseyin ortadan kaldırılmalıydı. Ne adına saltanat devam etsin diye. Peki bunu yapan peygamberin canının parçası olan Hüseyin'in kanına ellerini bulaştıran bir adam 50 yıl 30 yıl 20 yıl mı iktidarın sefasını sürdü? Hayır ne kadar biliyor musunuz? 3 yıl 38 yaşında. Bir av sırasında bineğinden düşecek feci bir biçimde ölüp gidecek. Bütün zalimlere aslında bu çok önemli şeyler söyler. Ah bir okuyabilsek. Bir çağlar öncesinden Yezid'in sesini duyabilsek Yezid'in sesini duysak var ya Yezid herkese şunu söylüyor. Benim ocağım battı sizin batmasın. Ben yaptım siz yapmayın. Eğer biz duyarsak bunu söylüyor ama biz kulaklarımızı yüreğimizi kapattığımız için o sesleri duymayız. Peki Yezid'in evlatlarına nasip oldu mu o devlet? Yok Yezid'in bir tane oğlu vardı. İsmi babasının ismi. Muaviye İbni Yezid, Allah zalimden alim veriyor. Yezid gibi bir babadan Muaviye gibi bir oğul vermişti. Salih bir insan öyle ki herkes takdirane bakıyor. Hatta daha sonra Ömer İbn Abdülaziz Emevi soyundan çıktığı zaman bazıları Ömer İbni Abdülaziz'i Yezid'in oğlu Muaviye'ye benzettiler. Onun gibi salih, abit çok iyi bir insandı. Ama o günkü Emevi hanedanı, böyle bir insanı tehlike olarak gördü 3 ay sonra Muaviye İbni Yezid'i ortadan kaldırdılar ve Emevilerin başlamış olan o hanedanı bitti bitti. Muaviye ile birlikte bitti İşin ta bidayetinden beri asrı saadetteki derin güç olan derin devlet olan bunu söyleyince bazıları kızıyor ama hakikat böyle derin devlet olan Mervani kolu yani Mervan bin Hakem Muaviye İbni Yezid'den sonra devleti ele geçirdi ve Yezid'in o yaptıkları da yanına kar mı kaldı zarar mı kaldı bilmem ama öyle kalarak gitti yani bu dünyada iktidarın sefasını süremedi sürseydi ne olurdu yani 20 sene yaşasaydı ne olurdu 50 sene yaşasaydı ne olurdu? Sonu yok mu? Var. Ama çok ibretvari bir örnektir bu aslında. Böyle bir hadisenin bu şekliyle neticelenmesi ve 3 yıl gibi kısa bir süre sorması, sürmesi, kendi evlatlarına da za, nasip olmaması üzerinde durulması gereken bir örnek. İkinci şahsa gelin, dünyevi hesapların en kötü örneği Ubeydullah İbni Ziyad. Tarihin büyük zalimlerinden birisi bu. Mesela biz Haccac-ı Zalim'i biliriz değil mi? Haccac İbni Yusuf Es-Sekafi ne kadar zalimse bu da o kadar. Ondan aşağıya değil. Tek yapmadığı şey Kabe'yi mancınıklarla işgal etmedi o kadar. Ama onun dışında işte Hazreti Hüseyin'in kanında elleri olan bir isimdir. Babası Ziyad İbni Ebi öyle isimlendiriliyor. İşin bidayetinde Hazreti Ali'nin komutanlarından işin bidayetinde salih bir insan. Hani hep dikkatlerinizi bir noktaya çekiyorum ya. Mesele istikamet meselesidir. İyi başlamak iyidir ama asıl iyi olan onu iyi olarak bitirmektir. İşte tarihte bunun örneklerini çok az görüyoruz. İyi başlayıp da iyi bitiren çok azdır. Onlar işte bu tarafı yani müspet çizgiyi oluşturuyorlar. Ziyad İbni Ebi'h. İşin bidayetinde Hazreti Ali'nin yanındaydı. Sıffın savaşında Hazreti Ali'nin gözde adamlarından biriydi. Hatta Hazreti Ali onu Kirman valiliğine bile atamıştı. Bir dönem ki siz buradan anlayın Hazreti Ali'nin valilerini atarken taşıdığı hususiyetleri taşıdığı için atamıştı. Ama sonra nasıl olduysa Hazreti Ali'nin de şehadetinin ardından Şam tarafına geçti. Onu farklı işlerde kullandı. Daha sonra o vefat edince oğlu Ubeydullah, Ubeydullah İbni Ziyad babasının bıraktığı boşluğu devraldı. Ve öyle bir halde ki babası o zulümleri yapmadı. Kısmen yaptı hayatının son dönemlerinde ama o zulümlerde sınır tanımadı. Ve bunu görünce artık Şam tarafı, bazı meselelerde hep bu aileyi kullandı. Özellikle Ubeydullah İbni Ziyad bu manada Yezid'in zulüm adına uzattığı bir el oldu. Öyle bir noktaya geldi ki İslam tarihi benim aziz kardeşlerim. Ubeydullah İbni Ziyad'ın adını duydukları zaman halk titremeye başladı. Onun geldiğini duydukları anda... İş bitti. Farklı noktalara taşındı mesele. Dolayısıyla zulmü artık insanların dilinde bu şekliyle yayıldı. Kerbela hadisesinde o işin en baş aktörlerinden birisidir. Ne adına yaptı bunu? Dünyevi olarak bazı şeyleri elde etmek için. Peki o da elde ettiği ganimetlerin sefasını sürdü mü? Hayır. 6 yıl. 6 yıl son sonra. Muhtar Es-Sekafi'nin başlattığı harekette o da öldürüldü. Ne zaman öldürüldü biliyor musunuz? Aynen bir aşura gününde. 10 Muharrem'de öldürüldü. Nasıl ki Hazreti Hüseyin'in başı bedeninden ayrıldıysa onun da başı bedeninden ayrıldı. Hazreti Hüseyin'in bedenine ne yaptıysa onların aynısı onun başına geldi. Dolayısıyla o da dünyevi anlamda elde ettiklerinin sefasını sürmeden dünyaya böyle kötü bir nam bırakarak gitti. Üçüncü isme gelin ganimet sevdasının en şeytani misali Şimir i̇bn Zilcevşen. Şeytanın bile aklına gelmeyecek işler bu adamın aklına gelmiştir. İşin garibi yine bir şey söyleyeyim size. Bu adam da işin başında Hz Ali'nin askerlerinden biridir. Sıfın savaşında Hz Ali'nin yanındaydı. Sonra bu noktaya geldi ve öyle bir noktaya geldi ki adamın ganimetten menfaatten başka hiçbir şeyi gözü görmüyor. Ve dünyevi menfaati elde etmek için her şeyden vazgeçebilir. Zaten Kerbela'da en önemli aktörlerden biri olarak biz onun ismini çok okuruz. Biraz sonra adını duyacağımız bir zatı da sahaya süren odur. Onun sahaya sürülmesinin fikrini de Ubeydullah İbni Ziyad'a veren odur. O da bu kadar ettiği, elde de etti bir miktar ganimet ama aynı harekette yani muhtar es-sekafi hareketinde o da dünyada bu işin sefasını görmeden çekip gitti. Dördüncü isme gelin makam düşkünlüğünün en acı hali Ömer İbni Saad. Acı çok da acı hem de anlatmaya bile insanın yüreğinin dayanamayacağı kadar acı kimin oğlu biliyor musunuz Ömer İbn Saad? Saad bin Ebi Vakkas'ın oğlu sahabe evladı olmak adamı kurtarıyor muymuş? Kurtarmıyor böyle bir insana nasıl bir akıbet sonunda ulaşacak onu göreceğiz şimdi Hazreti Hüseyin'i çok iyi bilen birisi Çocuklukları beraber geçmiş Medine'de. Sad bin Ebi oğlundan bahsediyoruz. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğit insanı, başımızın tacı olan o büyük insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç kimseye söylemediği sözü Sad bin Ebi söyledi Uhud günü. Okları attırırken İrmi ya Sad, fedeke ebi ve ummi diyerek attırıyordu. At ey Sad, anam babam sana feda olsun. Bütün sahabe, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. O gün Uhud günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dayım deyip bağrına bastığı Sad bin Ebi onu söylüyor. Ama bakın ki kadere Ömer İbni Sad Hazreti Hüseyin'in karşısına geliyor. Ömer İbni Sad o günlerde bir valilik almış. Rey valiliği, Rey ve İsfahan valiliği. Valilik emirnamesi de elinde. Yarın çıkıp gidecek. Gelip sarayda Ubeydullah İbni Ziyad'la görüştüğü anda o şeytan dediğimiz adam Şimri İbni Zilcevşen şöyle bir şey söylüyor. Ben söylüyorum bunları ama ne olur tarihte bırakmayın. Günümüze taşımayı da siz yapın ki dersin zamanı bana yetsin. Dolayısıyla burada ben bazı günümüze ait mesajları da size satır alanında vermeye çalışıyorum. Dedi ki Şimri İbni Zilcevşen... Eğer Hüseyin'in karşısına sen, ben ya da başka biri çıkarsa halk Hüseyin'in yanında olur. Sen Hüseyin'in karşısına öyle birini çıkar ki ona denk bir isim olsun. Ona denk bir ismi çıkarırsan ancak halkı yanında tutabilirsin. Kimi dedi? Ömer İbni Sad dedi. Ubeydullah İbni Ziyad'ın gözleri açıldı. Ve o gün vedalaşmaya geldiği gün Ubeydullah İbni Ziyad Ömer İbni Sad'a şunu söyledi. İstiyor musun Rey ve İsfah'ın valiliğini? İstiyorum dedi. O zaman önce Hüseyin'i hallet sonra gidersin dedi. Dünyası başına yıkıldı aslında istemiyor Ömer İbni Sad. Bilmez mi Ehli Beyt'in değerini bilmez mi Hz Hüseyin'in ne anlam ihtiva ettiğini? Dünyası başına yıkıldı ama bu tarafta valilik bu tarafta Ehli Beyt'in kanı. Dünya bu tarafta ahiret bu tarafta yani bir tercih yapacak ve bu halde düşüne düşüne eve geldi evde açtı ehline hiç kimse razı değildi hanımı çocukları hepsi Ömer ibni Sad'a aman yapma lanet olsun valiliğe bir mevki için bir makam için ehli karşı karşıya gelme dediler çünkü biliyor o evde biliyor mesela bir yiyenin sözünü duyuyoruz tarih bize kaydediyor kim o yiyen? Muğire İbni Şübe'nin oğlu Hamza İbni Muğire. Bakın ne diyor? Ey dayı, dayısı Ömer İbn Sad. Ey dayı diyor. Allah aşkına Hüseyin'in üzerine gidip de Rabbine karşı günaha girme. Hüseyin ile aranızda var olan akrabalık haklarını çiğneme. Vallahi yeryüzünün bütün mülk ve saltanatı senin olsa ne yazar? Hüseyin'in kanını dökerek Allah'ın huzuruna gitsen Rabbine ne diyeceksin diyor. Yeğeni dayısına bu sözleri söylüyor. Gel gitler yaşanıyor, yaşıyor. Mevki makam arasında gidip geliyor. Ve neticede tarafını valilik olarak belirliyor. Geliyor Ubeydullah İbn-i da tamam diyor ve bu işi üstleniyor. Ne oluyor neler oluyor? Biliyorsunuz ben de kısmen değineceğim. O da ciddi bir biçimde menfaat elde ediyor. Çünkü Hüseyin gibi birini ortadan kaldırmıştır. Ama o da muhtar es olayında o elde ettiklerinin sefasını sürmeden dünyadan çekip gidiyor. Hiçbirine nasip olmuyor. Hiç elde ettiklerinin sefasını sürmek hiçbirine nasip olmadığı gibi Ömer İbni Sad'a da nasip olmuyor. Menfi çizginin beşinci ve sonuncu ismi, menfaat perestliğin en düşük durumu Havli İbn Yezid. Kim bu zat? Hazreti Hüseyin'in başını Ubeydullah'ın önüne getiren insan. Kuşatılmış Hazreti Hüseyin artık son anları ama elinde kılıç, etrafındaki onlarca insana yiğitçe savaşıyor, şehadete giderken, yanında da birilerini götürüyor zaten şehadet budur biz bazen şehadeti yanlış anlıyoruz Şahadet ölüme bile bile yürümek değil Şahadet aslında diriltmek için yürümektir Hazreti Hüseyin de sonuna kadar hem diri kalmak hem de diriltmek için mücadele vermiştir Kerbela meydanında etrafı sarılmış oklar mızraklar etrafında yankılanırken şöyle bir şey söylüyor Hazreti Hüseyin siz beni davet ettiniz etrafındakiler Kufeliler ben de geldim şimdi bana bu kadar zulümden sonra Yezide biat et diyorsun ben Yezide biat etseydim Medine'de biat ederdim burada ne işim var Yezide biat ederek ben zilleti mi kabul edeyim heyhat zillet bizden uzaktır heyhat zillet bizden uzaktır diyor ve Hazreti Hüseyin'in konuştuğu her kelime etrafındaki insanların yüreğine saplanan bir hançer Hüseyin'in o sözleri etrafındaki insanları etkiliyor o anda Şimir İbni Zilcevşen bağırıyor vurun öldürün konuşturmayın diyor ama kimse son darbeyi vurmak istemiyor kim vursa onun başına kalacak zalimlikte zirve olan bir isim Kufe Eşrafından Sinan İbni Weber Sinan İbni Enes affedersiniz Sinan İbni Enes vuruyor ve Hazreti Hüseyin'i orada şehit ediyor. Elindeki mızrağı Hazreti Hüseyin'in sırtından saplayarak onu düşürüyor. Şimdi sıra başını gövdesinden ayırmaya geldi. Kötü bir adet ama o gün var. Hiç kimse yapamıyor. Sinan İbni Enes, Havli İbni Yezide diyor ki kes diyor o baş sana çok şey kazandıracak. Kes ve onu götür Ubeydullah'a alacağın çok şey olacak. Varıyor havli oraya elinde kılıç ama eli titriyor şöyle bir türlü Hazreti Hüseyin'in başını kesemiyor. Sinan bakıyor ki yapacak gibi değil o kesiyor kaldırıyor o mübarek başı havlinin eline veriyor. Havli seviniyor bakın biraz önce korkan adam şimdi Hazreti Hüseyin'in başı elinde seviniyor. Neye seviniyor? Bunu götürecek Ubeydullah İbni Ziyad'a verecek. Ubeydullah da ona mükafat adına ödül adına bir şeyler verecek. Götürüyor Ubeydullah İbni Ziyad Hazreti Hüseyin'in başını görünce seviniyor. Ama sevincini hiç belli etmiyor. Sonra dönüyor havliye bunu sen mi öldürdün diyor. O da seviniyor bak zannediyor ki bir şeyler alacak ben öldürdüm diyor. Çok kötü bir iş yapmışsın. Benden de bir şey umuyorsun. Çabuk sarayımı terk et. Ve bir daha da gözüme gözükme diyor. Ve orada. Menfaat perestliğin düşebileceği en alt zemine düşüyor. Böyle bir şeyle tarihe geçiyor. Ama eline de hiçbir şey geçmiyor. İşte müspet çizgide Kerbela dediğimiz zaman. Biz bu beş tane ismin tamamını görmüş oluruz. Gelin. Menfi çizgide affedersiniz. Gelin müsbet çizgiye. Birinci isim hatadan dönmenin güzel bir örneği Hürbin yezit Yezid. Hürbin bin Yezid Ubeydullah İbni Ziyah, Ziyad'ın komutanlarından biri. Hatta Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da konaklatmaya mecbur bırakan odur. Ama savaş artık farklı bir noktaya gelince Kufa'nın Kufe tarafının gerçek niyetini öğrenince içerisine farklı bir ızdırap düşüyor. Aşuranın gecesinde bir gün öncesinde Hazret Ali ve Hazret Fatıma'yı düşünüyor. Sabah olunca Ömer İbni Sad'ın karşısında. Ey Ömer diyor Hüseyin'in değer ve kıymetini sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi sen Hüseyin'i yok etme öldürme için bu kadar askeri harekete mi geçireceksin? Ne yapayım diyor Ömer İbn Saad. Emir böyle. Hani diyorlar ya şimdi de emir kuluyuz. O zaman da diyorlar. Emir kuluyuz ne yapalım diyor. Peki diyor sen Hüseyin'in kanına girerek mi gideceksin? Ömer İbn Saad çaresizliğini söylüyor. Dönüp geliyor Hürbin Yezid. Son gündür dikkat edin. Az sonra yapacağı bir iş Hürbin Yezid'i müspet çizgiye taşıyacak. Onu yapmasaydı belki biz onun adını şimdi Diğer tarafta alacaktık ama az sonra yapacağı bir şeyle müspet çizginin bir sakini olacak. Geliyor askerlerinin başında bir müfrezenin başıdır. Atının üzerinde tir tir titremeye başlıyor. Titrediğini görüyor bir asker soruyor. Hür diyor korktun mu? Ne bu titreme? Ne korkusu diyor. Cennet ile cehennem arasında gidip geliyorum. Ya Hüseyin'in yanına gideceğim cenneti kazanacağım. Ya sizin yanınızda kalacağım cehenneme gideceğim. Tir tir titrerken atını Hazreti Hüseyin'in tarafına doğru sürüyor. Hazreti Hüseyin'in askerleri bakıyorlar ki gelen birisi söylüyorlar. Hazreti Hüseyin de tanımıştır onu bırakın gelsin diyorlar. Geliyor Hazreti Hüseyin'in önünde duruyor. Söze nasıl başlıyor biliyor musunuz? Ey Resulullah'ın oğlu böyledir ehli beyte hitap bu şekildedir ey Resulullah'ın oğlu Allah beni sana feda etsin beni tanıdın mı ben seni zorla bu topraklarda konaklatan adamım ben çok büyük bir hata ettim ellerimi seni engellemekle kirlettim dilimi size karşı sözler söyleyerek kirlettim seni ve aileni bu topraklarda Susuz bıraktım ama ben İbn Ziyad'ın seni bırakacağını zannediyordum ama gördüm ki onlar seni öldürmek istiyorlar Onun için gelip senden özür dilemek istiyorum benim gibi bir adama af var mı diyor Hazreti Hüseyin dedesinin mektebinden babasının mektebinden merhamet öğrenmiştir Olmaz mı diyor sana af olmaz mı diyor söyle bakayım diyor senin adın ne Diyor ki benim adım Hür bin Yezid. Ananın adı şanı var olsun. Ne güzel bir isim koymuş sana. Sen bu dünyada hür olacaksın. Hür yaşayacaksın. Öte dünyaya hür olarak gideceksin. İnşallah cennette de hür olacaksın. Tarih senin adını unutmayacak. Gelenler senin adını çocuklarına koyacak. Ve Allah seni İnşallah mağfiretiyle yargılayacak. Hazret Hüseyin'in o meydanda Hürbin Yezid'e söylediği sözlerdir bunlar. Yanına geçiyor bir müddet sonra şöyle bir taleple geliyor Hazret Hüseyin'in yanına. Müsaade eder misin ey Resulullah'ın oğlu? Kufe tarafına bir konuşma yapayım. Hazret Hüseyin tamam diyor. Atını şimdi sürüyor Kufe tarafına doğru. Ve ey Kufeliler tanıyorsunuz değil mi beni? Ben Hürbin Yezidim deyip konuşmaya başlıyor. Orada söylediği söz diyor ki: Ey anaları ağlayısı ağlayısı kufeliler, Siz Resulullah'ın oğlunu davet ettiniz. Yanınıza gelince de onu yalnız bıraktınız. Şimdi ise onu öldürmek için meydana çıktınız. Siz ne biçim insanlarsınız? Günlerdir o ve ashabı susuzluk içerisinde Yahudilerin, Mecusilerin, Nasranilerin serbestçe içtikleri, hayvanların girip nasiplendiği Fırat'ın suyundan onları mahrum ettiniz. Siz ne kötü bir iş yaptınız. Allah'a hesabınızın çok çetin olduğunu size haber veririm dedi. Tabii Kufeliler kötü sözler söylediler geri dönüp geldi ama... Hür bin Yezid'in oradaki konuşmasının üzerinden 30 tane insan Kufe tarafından Hz Hüseyin tarafına geçti. 30 tane insanı da kurtardı Hür bin Yezid o konuşmasıyla. Böyle bir çizgide işte o insan evet hata etmiş olabilir ama hatasını hatayla devam ettirmedi. Ve nihayetinde böyle bir mükafat kazandı. Gelin müsbet çizginin ikinci ismine. Şehadeti sevdası kılan yiğit Züheyr İbn Kayn. Kim bu zat geleceğim? Hazreti Hüseyin yürüyor. Bir mıntıkaya geliyor adı Sıfa. Arabın meşhur şairi Ferazdak orada Hazreti Hüseyinle karşılaşıyor. Ferazdak meşhur bir şairdir. Dedesi de Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam'ın önem verdiği, değer verdiği bir sahabidir. Sasa el-Naciye onun torunudur niye el-Naciye biliyor musunuz 300 küsür tane kız çocuğunu gömmek üzereyken kurtarmıştır Sasa el-Naciye böyle güzel bir ameli işlediği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona her zaman farklı bir gözle bakmış hep hayırla yad etmiştir. Ferazlak da onun torunudur o da yaşadığı çağda önemli bir isimdir soruyor Hz Hüseyin sen nereden geliyorsun? kufeden diyor Ne var ne yok kufede diyor başlıyor kufeyi anlatmaya son cümle nedir biliyor musunuz Ey İmam Ey Hüseyin gitme kufeye Kufelilerin gönülleri kalpleri seninle ama elleri kılıçları yezitledir akıl yürek dengesizliği Yürek dil dengesizliği Yürek el dengesizliği olur mu? Olur işte. Tarihte en güzel örneği budur. Kufellerin yürekleri Hazreti Hüseyinle ama elleri Hüseyinle değil. Elleri Hüseyinle olmadıktan sonra istediğin kadar sen yürekte bu manada bir şeyler söyle. O kurtuluşun vesilesi olmuyor. Hazreti Hüseyin bu sözü duyduğu zaman geri dönmesi gerekir. Ama dönmüyor. Yürümeye devam ediyor ve bir mıntıkaya daha geliyor. Zerot denen bir mintıkaya. Orada bazı haberler de duyuyor. Müslim bin Akil şehit edilmiş. Ubeydullah İbni Ziyad Kufeyi kan gölüne çevirmiş. Buna rağmen bir aralık gitme adına dönme adına bir şeyler içinden geçirse de yoluna devam ediyor. İşte o anda bir grup asker Hazreti Hüseyin'in karşısında. Züheyr İbni Kayn ve adamları. Züheyr İbni Kayn Hazreti Hüseyin'in yanına gelmeden hanımına şunu söylemiş. Hanım demiş, seni boşuyorum. Git Kufede babanın evine. Ben burada Resulullah'ın oğlunu tek başına bırakamam. Ben onunla ölmeye gidiyorum. Hanım da salih bir hanım, çağırmış evlatlarını, çocuklarına da aynı vasiyette bulunmuş. Babanız gibi, Peygamber'in neslini koruma adına gayret içerisinde olacaksınız. Onlardan da o söz aldıktan sonra hanım dönüp geliyor. Ve Züheyr ibn Kayn şimdi Hazreti Hüseyin'in karşısında. Onunla konuşuyor bir şeyler söylüyor. En son cümlesinde diyor ki bugün burada ehli beyti savunarak şehit olacağım. Hazreti Hüseyin bundan çok memnun oluyor. Dönüyor kendi adamlarına Züheyr İbni Kayn şöyle bir cümle kullanıyor. Ne olur cümleye dikkat edin korkanlar işte kufa orada dönüp gitsin. Biz öyle bir savaşa karar verdik ki bu savaşın ganimeti şahadet, fethi şahadet, akıbeti şahadettir. Züheyr İbni Kaynı meclisimizin konusu kılan da işte bu kametidir. Biz öyle bir savaşa karar verdik ki bu savaşın her hali şahadettir. Varsanız eğer buyurun yoksanız Kufe'nin yolu burada. Adamları da Züheyr İbni Kaynın yanında kalıyor. Kahramanca savaşıyorlar Kerbela meydanında ve hepsi o meydanda şehit oluyor. Uzunca konuşmalar var onunla alakalı ama zaman sınırlı olduğu için oraya girmeyeceğim. Gelin müsbet çizginin üçüncü ismine. Şahitler kervanının mensubu Ali İbni Hüseyin. Kim Ali İbni Hüseyin benim aziz kardeşlerim? İmam Zeynel Abidin değil mi? İmam Zeynel Abidini biz anlatmaya doyamadık. Ama maharet anlatmak değil. Maharet İmam Zeynel Abidin olabilmektir. Allah içinizden onun gibi fedakarlığı, vakarı, ilmi, hayatının esası kılmış olan insanları çıkarsın. İnanın İmam Zeynel Abidin bambaşka bir kamet. Kerbela'nın tek şahididir. 23 yaşındadır, hastadır. Çadırda olduğu için sağ kurtulmuştur. Bir de 4 yaşında birileri belki pirelenecek buna ama pirelensin. Hakikat bu. Bir oğlu daha var Hazreti Hüseyin'in adı Ömer. İki tane kalmış Kerbela'dan sağ. Onlar da farklı bir biçimde gelmişler Yezid'in huzuruna. Ondan sonra İmam Zeynel Abid'inden Ehli Beyt'in soyu devam etmiş. İşte İmam Zeynel Abid'in Kerbela'nın şahidi olarak bize o gün orada yaşanan hadiseleri halası Zeynep'le birlikte rivayet eden iki isimdir. Bugün biz Kerbela'yı eğer okuyabiliyorsak sahih ve selim kaynaklardan bu iki isim üzerinden okuyabiliyoruz. Çok rivayetler var, çok sözleri var, şahit oldukları çok olaylar var ama ben başka bir örnek vereceğim İmam Zeynel Abidinden. Şu yaşadığımız topraklarda da şu zeminde de çokça duyduğumuz bir kelime var. Nedir o kelime algı operasyonu birileri birilerini farklı bir biçimde bir noktaya taşıyabilmek için bunu çokça kullanırlar. Medya dediğiniz işte o alan bu algı operasyonunun yapılabilmesi için en önemli araçtır. O günde var nasıl olduğuna dair bir örnek vereceğim şimdi size. Ehli Beytin mensupları savaş esirleri gibi elleri ayakları bağlanmış bir biçimde Şam'a doğru geliyorlar. Şam'da Emevi Camisi'nin bulunduğu yerde bir miktar tutuluyor insanlar görsün diye. O anda yaşı epey ilerlemiş birisi İmam Zeynel Abidi'nin yanına yaklaşıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Hamdolsun Allah'a ki sizleri helak etti. Asi erkeklerinizi öldürerek şehirlerimize asayiş verdi ve müminlerin emiri Yezid'i muzaffer kıldı. İmam Zeynel Abidin 23 yaşında bir delikanlı ve bu sözleri yaşça çok büyük birisi söylüyor. İmam Zeynel Abidin dönüp o yaşlı zata diyor ki amca diyor sen bu sözleri söylüyorsun ama beni tanıyor musun? Tanıyorum diyor sizi siz Osman'ın katillerisiniz. Ben diyor kim olduğumuzu söyleyeyim. Sen Kur'an okuyor musun? Okuyorum diyor. Biliyor musun İsra suresinin 26. ayetini? Biliyor musun Şura suresinin 23. ayetini? Biliyor musun Enfal suresinin 41. ayetini? Biliyor musun Ahzab suresinin 30. Ayet, 33. ayetini? Ve sonra başlıyor o ayetleri okumaya. İşte o ayetlerde anlatılanız biz. Biz peygamberin evlatlarıyız ehli Ali'nin çocuklarıyız bunu duyar duymaz o yaşlı zat bir anda ellerinin arasına alıyor başını vay başıma gelenler vay başıma gelenler diyor ve şu sözü söylüyor Allah Yezid'i kahretsin. Bize Osman'ın katillerini yakaladım Bana baş kaldıran asileri öldürdüm Böylelikle asayişi sağladım dedi Meğer peygamberin evlatlarını öldürmüş Allah Yezid'i kahretsin deyip Orada bir anda söylediği sözü değiştiriyor Anlıyoruz değil mi algı operasyonunun ne demek olduğunu Bir anda sana alimi zalim zalimi alim gösterir Bir anda dün göklere çıkardığı adamı yerin dibine batırabilir bir anda alkışlattığı adama bugün hakaret üstüne hakaret ettirebilir peki mümin ne yapacak mümin feraset ehlidir basiret ehlidir söylenenlere bakmayacak şöyle bakacak meseleye geniş bakacak birilerinin telkiniyle kimseyi farklı noktalara koymayacak Allah'tan korkacak Hakkında gerçek manada bilgisi varsa bu konuda konuşacak. Eğer bilgisi yoksa bilgim olana kadar bu söz bu mesele bana haram diyecek. Dilini, aklını, zihnini kirletmeyecek. Allah'ın huzuruna birilerinin hakkına girmiş olarak gitmeyecek. Benim aziz kardeşlerim bakın bazı hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o büyük hesabı anlatıyor. Davalılar gelecek birileri hak talep edecek o hak talep edilen zat diyecek ki Cenab-ı Hakk'a karşı Ya Rabbi ben bu adamı tanımıyorum bu adamla benim bir hukukum yok akrabam değil dostum değil arkadaşım değil ticaret yapmamışım komşuluk yapmamışım Ben bu adamı tanımıyorum ki bu adamın hakkına girmiş olayım hesap defterleri açılacak hiç ummadığı yerlerden hakkına girmiş o adamın onun hesabını Allah ona soracak ve ben korkarım ki biz böyle şeylerden dolayı Rabbimize hesap vermekte zorlanalım Allah bizlere sahip çıksın Cenab-ı Hak bizlere merhamet etsin İşte bakın Kerbela'da yaşanan bir hadisi üzerinden bu algı meselesinin ne kadar mühim olduğunu alın buradan. Ve İmam Zeynel Abidinin sonraki süreçte şahitler kervanının bir mensubu olarak o meseleleri bize aktarma konusunda nasıl ciddi bir fonksiyon icra ettiğini, nasıl önemli bir görev icra ettiğini onun üzerinden alın. Gelin dördüncü şahsa. İzzetin abidevi ismi Zeynep binti Ali. Öyle bir aile ki ehlibeyt, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan, Hüseyin bir de muhassim var bebek o bebekken vefat ediyor. İki tane de kız var Zeynep Ümmü Gülsüm. Ne bırakmışlar aleme bıraktıklarını ben size bir cümlede söyleyeyim. Alem Hasan'ın üzerinden vahdeti, Hüseyin'in üzerinden şahadeti, Zeynep'in üzerinden izzeti, Ümmü Gülsüm'ün üzerinden de dirayeti öğrenmiştir. Biliriz bunları ama tekrarında fayda var. Hasan'ı Hüseyin'i biliyoruz Zeyneb'i bir iki cümleyle şimdi söyleyeceğim. Ümmü Gülsüm kim biliyor musunuz? Ali'nin kızı da Hazreti Ömer'in de hanımı. Hazreti Ömer yaralanıp evine gittiği zaman Ehli Beyt'in kokusunu ala ala Rabbime yürüyeyim diyerek Ümmü Gülsüm'ün başına koyarak Ümmü Gülsüm'ün başına göğsünü koyarak gitti. Ehli Beytin kıymetini bilen bir insan olarak onu hanesine alma adına gayreti de yine onlara verdiği değerden kaynaklanıyordu. İşte Zeynep binti Ali aleme izzeti öğretti. Onun aleme attığı imza öyle bir imzadır ki gidenler Hüseyin gibi gitmeli kalanlar Zeynep gibi kalmalı diyerek kalmanın ahlakını bize öğretti. Nasıl biri? Hazreti Zeynep, nasıl biri biliyor, biliyor musunuz? Hazreti Zeynep konuştuğunda babası Ali'yi, sustuğunda anası Fatma'yı, yürüdüğünde abisi Hasan'ı, haykırdığında diğer abisi Hüseyin'i andırıyordu. Tarihçilerin ifadesi bu. Her haliyle ehli beyti yansıtan bir ana, ana ki ne ana? O Kerbela meydanında sözlerini okuduğunuz zaman hele hele onun Ubeydullah İbni Ziyad'ın sarayındaki haykırışını okuduğunuz zaman hele hele onun Yezid'in karşısındaki o izzetli tavrını okuduğunuz zaman hele ondan sonra da yaşadığı o çağda o derin acıya rağmen izzetine en ufak bir leke sürmeden ilk günkü gibi o çizgiyi muhafaza ettiğini okuduğunuz zaman Zeynep binti Ali nedir onu anlarsınız. O da müspet çizginin dördüncü ismi Asıl konumuza şimdi geldik Yoruldunuz mu? Bitireceğiz bugün başka çaremiz yok Mücadelenin eşsiz kahramanı Hüseyin bin Ali Aslında şimdiye kadar söylediklerim bir yönüyle Hazreti Hüseyin'i bize tanıttı Bu şahısların her biri Hazreti Hüseyin hakkında da bize bilgi verdi Ama ben Hazreti Hüseyin'i de Kısaca size özetleyeceğim az bir şey işin özellikle bidayetiyle sınırlı tutarak bir şeyler söyleyeceğim. Hicretin 56-57. yılında Muaviye bin Ebi Sufyan Hazreti Hasan ile yaptığı anlaşmaya sadık kalmayarak o anlaşmanın maddelerinden bir tanesi neydi? Kendinden sonra Hasan hilafete geçecekti. Ama o anlaşma maddesine sadık kalmayarak kendinden sonra oğlu Yezid'i halife olarak tayin ettiğini il, ilan etti ve daha hayattayken biat almaya başladı herkes biat etti büyük bir kısım etmeyenler var dört isim biat etmedi Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Ömer'in oğlu Abdullah Zübeyir'in oğlu Abdullah Ali'nin oğlu Hüseyin Allah hepsinden ebeden razı olsun Muaviye bunlardan biat almak için Medine'ye geldi. Onlar Medine'ye gelişini duyunca kaçıp Mekke'ye gittiler. Gitti onların arkasından Mekke'ye ısrar etti ama biat etmediler. Ama Muaviye onları zorlamadı biata dönüp geldi. Hayatının son demlerinde de oğlu Yezide şöyle bir vasiyette bulundu. Ben bu dört isimden biat almaya çalıştım ama bunların dördü de biat etmediler. Sen de sakın zorlama. Onları bir ata zorlarsan eğer meseleyi farklı noktalara çekersin. Onun için sen onları benim bıraktığım gibi bırak. Ama öyle yapmadı. Hilafete geçer geçmez hemen ilk aylarda o günkü Medine valisi olan Velid İbni Utbe'ye bir mektup yazdı. O günlerde Abdurrahman bin Ebi Bekir vefat etmişti. Geriye üç tanesi kalmıştı. O üç isimden biat alması için Velid bin Utbe'yi zorladı. Velid bin Utbe de kendisine mektup ulaşınca teker teker Abdullah İbni Zübeyri, Abdullah İbni Ömer'i ve Hazreti Hüseyin'i huzuruna çağırdı. Onlara o mektubu okudu ve biat istedi. Ettiler mi biat? Üçü de etmedi. Üçü de biat etmeyerek ayrı yollardan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Hazreti Hüseyin yola doğru çıkmaya karar verdiği zaman engellemeye çalıştılar. Baya engelleyen isim var. Bugün kaynaklarımızda bunlarla ilgili epey bir malumat var. Ama en başta babaları Ali anneleri ayrı olan baba bir kardeşi Muhammed el Hanefiye adeta yalvardı Hüseyin ne olur gitme bak Medine'den çıkarsan bir daha Medine'ye dönemezsin ama Medine'de kalırsan biz burada kendimizi savunabiliriz onun için ne olur gitme diye ısrar etmiş olmasına rağmen o gün aylar zilhicceye yaslanmıştı hac günleri geliyordu Hazreti Hüseyin ehlini yanındaki bazı dostlarını arkadaşlarını alarak Mekke'ye geldi Mekke'ye geliyor Tarihler hicri atmış, yer yerinden oynuyor. Resulullah'ın oğlu geldi diye herkes düğün bayram ediyor. Ve insanlar bölük bölük Hazreti Hüseyin'i görmek için onun huzuruna geliyorlar. O günkü Mekke valisi olan Yahya bakıyor ki iş farklı bir noktaya doğru gelecek. Zaten gözlüyorlar Hazreti Hüseyin'i. Olay rapor ediliyor Yezide farklı bir strateji geliştirilerek tekrardan Hazreti Hüseyin üzerinde bir baskı unsuru oluşturuluyor. Ve bunun üzerine Hazreti Hüseyin 8 zilhicce dikkat buyurun tarihe 8, 8 zilhicce dediğim zaman hangi gün demiş olurum terviye günü. Bir gün sonra Arafat'a çıkacak hacılar ve ihramlıdır dikkat buyurun yine ihramını umre ile tamamlıyor. Çıkıyor ihramdan bir elbise giyiyor ki o elbise onun şahadet elbisesi oluyor. Peki kalsa iki gün haccını da yapsa gitse olmaz mı? Ne öğrendik geçen ders? Doğru işi doğru zamanda yapmak. Hac mı şehadet mi? Hac mı bu manada zalime karşı söylenecek bir söz mü? Hz. Hüseyin aslında o gün yaşayan insanlara bu mesajı vermek istiyor. Benim çıkışım sıradan bir çıkış değil. Ben öyle bir çıkışla çıkıyorum ki yani çıkışımın öyle bir amacı var ki haccı bile o çıkışıma kurban ediyorum. Anlayanlar anladılar ama çoğu anlamadı. Hazreti Hüseyin'in oradaki o adımını ve işin neticesinde Hazreti Hüseyin 500-550 kişiyle yürüdü. Attığı o adımla çok şey söylüyordu Hazreti Hüseyin ama ben o söylediği sözü Söylediği bütün mesajları size bir cümlede özetleyeyim. Hazret Hüseyin zillet yerine izzeti, sükunet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, asabiyet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine imameti esas almalıydı. O da bunu aldı. Hayatına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Zillet yerine izzeti, sükunet yerine mücadeleyi, cehalet yerine ilmi, Asabet yerine ümmeti, hac yerine şehadeti, saltanat yerine de imameti esas almalıydı. O da bunu yaptı. 550 kişiyle çıktı. Yolda yürüyor. Yürüdükçe arkasındaki adamlardan azalma oluyor, yürüdükçe azalma oluyor, bir yere geldi, hepimize örnek olabilecek bir şey söyleyeceğim, yine bize nakleden İmam Zeynel Abidin'dir. ey benim dostlarım dedi, bir yolculuğa çıktık, başımıza neler geleceğini Allah'tan başka kimse bilmez, biz belki de yarın Kufe ordusuyla karşı karşıya geleceğiz ve onlarla savaşacağız, Söze dikkat edin ne olur. Çok önemli bir mesaj verecek. Nasıl peygamber medresesinin talebesi bu sözünün üzerinden alacağız. Her kimin boynunda başkasına ait bir borç varsa benden ayrılsın. Borçlu adam benimle beraber çarpışmasın. Ben cihada gidiyorum onu bunu mağdur edeyim yok. Bir ilke koyuyor bir ilke. Peygamber mektebinden öğrenilmiş bir ilke bu. Her kimin boynunda borç varsa benim arkamdan ayrılsın. İmam Zeynel Abidin diyor ki 2-3 insan kalktı ve ayrıldı. Böyle bir hassasiyet var Hazreti Hüseyin'de. Böyle bir hassasiyetle yürüyor Kerbela meydanına. Yürüyor Kerbela meydanına o sizin bildiğiniz elim hadiseler yaşanıyor ve onun sonucunda da sadece orada kadınlar İmam Zeynel Abid'in Ömer isimli Hazret Ali'nin oğlu dışında kim varsa hepsi orada şehit oluyor. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Şehadet adına akıttıkları o kan yüzyıllardır ümmetin birçok alanında ilham kaynağı oldu. Bize birçok şey söyler Hazret Hüseyin'in attığı o adımlar. Rabbim o adımları duymayı bizlere nasip eylesin. Soru şu kim kazandı kim kaybetti? Hazret Hüseyin mi kazandı? Yezid bin Muaviye mi kazandı? Hazreti Zeynep mi kazandı? Ömer İbn Saad mı kazandı? Müslim İbn Akil mi kazandı? Onu size anlatamadım şimdi. Ubeydullah İbn Ziyat mı kazandı? Hür bin Yezid mi kazandı? Şimir İbn Zilcevşen mi kazandı? Allah aşkına, içinizden Yezid'in mezarını bilen var mı? Yok oğluna Yezid ismini koyan var mı? Yok, Yok. ama biz bugün Hazreti Hüseyin'in altı tane kabrini ziyaret ediyoruz. Altı farklı yerde Hazreti Hüseyin diyerek adı yaşanmış. Hiçbir Müslüman evi yoktur ki o evde bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin, bir Fatma olmasın. Biz böyle ehli beyte karşı muhabbetimizi ortaya koymuşuz. Dolayısıyla kazanç ve kayıp bu manada... İyice gözden geçirilmeli eğer mesele sadece dünyevi olarak ele alınırsa evet kazanan Yezid'di kaybeden Hüseyin'di ama resmin tamamını baktığınız zaman kazanan Hüseyin hem bu dünyada hem öte dünyada kaybeden de Yezid hem bu dünyada hem öte dünyada Allah bizi gerçek manada kazananların yolunda kılsın aziz kardeşlerim daha fazla yormadan sizi 3 tane en başta kendi nefsime sonra da siz kardeşlerime siz yol arkadaşlarıma üzerinde tefekkür edip muhasebesini yapacağımız 3 tane cümle emanet etmek istiyorum. Sadece biz olayı Hicri 61'de bırakıp Hicri 1437'ye taşımazsak yazık ederiz. Meselemiz sadece tarihi anmak değil. Sadece şahısları yüceltip ya da bazılarına sövgü lanet okumak da değil. Bu bizim işimiz değil. Bu doğru bir şey de değil. Asıl mesele bu manada istifade etmek. Tarihte yaşanmış o hadiseyi örnekse eğer tekerrür ettirmek. Örneğin tekrür etmesi lazım. İbretse eğer tekrür ettirmemek. Bütün mesaj, bütün mesele budur. Ben de bu çerçeveden size üç tane mesaj vereceğim. Bir tarihteki yezide kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün yaşayan yezitleri ve özellikle de içindeki yezidi unutma. Bu çok önemli bir şey. Bunu eğer göz ardı edersek bu meseleyi tam olarak anlamamış oluruz. Tarihteki yezidik yezide kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün yaşayan yezitleri ve özellikle de içindeki yezidi unutma. Bazen nefsin, nefsim, yezidin istediğini telkin eder. Eğer sen kapılırsan ona Allah korusun. Hüseyinlerin hakkına ve hukukuna girebilirsin. Çok dikkatli olmalıyız bu konuda. Sadece meseleyi dış dünyayla da sınırlamamalıyız. Bakın içimizdeki Yezi'de dikkat çektik. Adımızın Muhammed Emin olması, Hasan olması, Hüseyin olması bizi kurtarmıyor. Adımızın sadece Yezi't olmaması da bizi kurtarmıyor. Mesele zihniyet meselesidir. O meseleyi çok iyi irde irdelemeli hem dışımızdaki Yezi'tlere hem içimizdeki Yezide, asıl kızgınlığımızı, gadabımızı yoğunlaştırmalıyız. İki, tarihteki ihanet şehri olan Kufe'ye kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri, en ufak bir karşılığı görünce sinen, korkan, içindeki Kufe'yi unutma. Demek ki Kufe de tarihte kalmadı. Bir zihniyet ise eğer, Şehir olmaktan çıktı farklı bir mesaja büründü. Tarihteki ihanet şehri olan küfeye kızıp sövüp lanet okuyup bugün aynı zihniyeti taşıyan Kufelileri en ufak bir karşılığı görünce sinen korkan içindeki Kufeyi unutma. Bu konuda da dikkatli ol ki çizgin Hazreti Hüseyin'in içinde olduğu o hak çizgide olsun. Üçüncüsü, tarihteki ganimet sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefsini unutma. Bir daha söylüyorum bunu, tarihteki ganimet sevdalılarına kızıp, sövüp, lanet okuyup, Bugün en küçük menfaati için insanlıktan çıkan mevki, makam, etiket adına hakkın sesi olmaktan korkan nefsini unutma. Allah bizi unutanlardan etmesin. Allah bizi dünyalıklar için bu manada farklı noktalara sapanlardan etmesin. Allah bizi bile bile hakkı batıla karıştıranlardan etmesin. Her daim hassasiyetimiz, gayretimiz, çabamız hak çizgisi olsun. Ama unutmayın benim aziz kardeşlerim. Hakkın müdafaası zordur. Vallahi zordur. Billahi zordur, tallahi zordur. Çünkü hakkın müdafaası batının izalesidir. Hakkı hakka yaraşır bir biçimde temsil eden taşlanır. Hakkı harak, hakka yaraşır bir biçimde hakim kılmaya çalışan adam birilerini rahatsız eder. Hak hakim kılındığı zaman batıl izale edilir. Batıl izale edildiği zaman batılın taraftarları hakkın sesini kısmak için seferber olur. İşte sen o zaman Hazreti Hüseyin gibi köklerinle irtibatın sağlamsa eğer, Özellikle de Allah'la bu manata kurbiyetin gerçekten hak ettiği şeklinde ise eğer rüzgar Şubat'ta esmiş ne yazar? Nisan'da esmiş ne yazar? Mayıs'ta esmiş ne yazar? Rüzgarın şiddeti senin istikametine herhangi bir zarar verir mi? Vermez. Mesele o istikamet meselesidir. Allah hepimizi o çizgide korusun, muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.